Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Görüyorsunuz artık burada durabilecek gücümüz kalmadı Çadırları bile söküp attı rüzgar Daha fazla beklemenin bir anlamı yok Hazırlanın geri dönüyoruz Ey Müslümanlar Resulullah'ın emridir Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın. Allah hayrolsun. Ne no, oldu no, acaba? No, hayır olsun inşallah. Cebrail aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemize emretmiştir. Peygamber efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın. İşte Muhammed ordusuyla karşımızda. Keşke Huyei'nin sözüne kalmasaydık. Onun ipiyle kuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık. Hem tehdit etti, hem zafer vaat etti. Bunların dört katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki? Neyse, hayıflanmaya vaktimiz yok. Madem bizi kuşattılar, gücümüz tükenene kadar onlarla mücadele edeceğiz. Biz hazretle savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir? Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yoktur. Günler geçiyor. Ne Yahudiler teslim oluyor, ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı. 98. bölüm. Kuşatma başlayalı 20 gün olmuştu. Yahudiler Müslümanların geri adım atmadıklarını görmüş ...başka bir çözüm bulmaları gerektiğini anlamışlardı. Bir araya gelmiş ne yapabileceklerini konuşuyorlardı. Günlerdir burada hapis hayatı yaşıyoruz. Geri çekilmeyecekler. Bir çözüm bulmamız lazım. Bu böyle devam edemez. Nereye kadar dayanabiliriz? Bir çözüm var aslında. Sen bizim liderimizsin. Ne dersen o olur. Söyle dediğini yapalım. Muhammed'in gazabından kurtulmanın en kolay yolu... ...onun teklifini kabul etmek. Yani... Hangi teklifini kabul edeceğiz? Onun peygamberliğini kabul ederseniz canınızı kurtarırsınız. Kanlarınız, mallarınız ve çocuklarınız selamette kalır. Olacak şey değil. Nasıl böyle bir şey teklif edersin? Biz Yahudiler Allah'ın sevgili oğullarıyız. Nasıl olur da kutsal kitabımızı bırakmamızı söyler? Durun, sakin olun. Bir dinleyin bakalım ne diyor. Bunun dinlenecek bir tarafı var mı? Ka'ap, sen konuşmana devam et. Ne demek istediğini anlayalım. Tevrat'ta bahsedilen son peygamberi düşünün. Muhammed'in özellikleri ona uymuyor mu? İsrailoğulları seçilmiş insanlardır. Şimdiye kadar peygamberler hep bizim aramızdan çıktı. Şimdi Araplardan birinin peygamber olma ihtimali var mı? Yok. Tabii ki bunun imkanı yok. Bu Allah'a ait bir iştir. İlla ki bizden peygamber çıkacak diye bir kural mı var? Eğer o gerçekten bir peygamberse başımıza gelecekleri bir düşünün. Ben en başından beri onunla olan anlaşmamızı bozmak istememiştim. Huya'yı geldi ve aramıza fitne soktu. Allah onu kahretsin. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Gelin, gelin ona tabi olalım. Böylece çoluk çocuğumuzun canını kurtaralım. Kehap, biz bizden başkasına tabi olmayız. Biz kitap ve peygamber sahibi bir cemaatiz. Allah bizleri alemlere üstün kılmıştır. Şimdi gidip bizden daha aşağıdaki bir araba biat mı edeceğiz? bu mümkün değil. Bize bunu bir daha teklif etme. Sen atalarına ve yüce Rabbine ihanet etmek istiyorsan serbestsin. Biz asla Musa'nın yolundan ayrılmayacağız. Lanete uğrayanlardan olmak istemiyoruz. Bu teklifime yanaşmadığınıza göre aklıma gelen ikinci şeyi söyleyeyim. Muhammed bizim cumartesi gününe saygımızı bilir. O gün hiç ummadıkları bir anda onlara saldıralım. Sept günü yasağını bozamayız. Bozacak olsaydık Kureyş'in teklifini geri çevirmezdik. Kureyş'e güvenmediğimiz için bunu bahane ettik. Onlar da güvenmemekte ne kadar haklı olduğumuzu gösterdiler. Kağab, bugün ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Hürmet gösterdiğimiz şeyleri çiğnemeyi nasıl teklif edersin? Hem onların günden güne kuvvetlendiğini görmüyor musun? Üç hafta oldu. Sayıları gittikçe artıyor. Önceden gündüz kuşatma yapıyor, geceleri karargahlarına gidiyorlardı. Şimdi sürekli buradalar Nasıl bir baskınla onları yenebileceğini düşünüyorsun Böyle saçmalık şey, olur şey, mu Sakin olun. Sakin olun Ben size çözüm önerileri sunuyorum Tek bir şansımız kalıyor Muhammed'le uzlaşma yoluna gitmek Keseceği cezaya razı olup Ona teslim olacağız Allah'a and olsun ki Kanımızın son damlasına kadar teslim olmayacağız Sakin olun gençler Durumumuz ortada Kaç gündür kuşatma altındayız Muhammed'in ne kadar kararlı olduğunu da bilirsiniz Vazgeçmeyecek Bakın teslim olursak canlarımızı güven altına almış oluruz Gerekirse yurdumuzu terk ederiz ama Canımız sağ olur Bunu kabul edemeyiz Az önce söylüyordunuz biz Allah'ın sevgili kullarıyız Nasıl olur da şu Araplara boyun eğeriz? Başka şansımız yok Çoluk çocuğumuzun yetim kalması daha mı iyi ha? <gülüyor> Kurayza oğulları uzun süren tartışmalarının ardından peygamberimize haber gönderdiler. Ebu Lübabe'yi anlaşma yapmak üzere kendilerine göndermesini istediler. Ebu Lübabe'yi seçmelerinin nedeni aralarında önceden var olan dostluk hukukuydu. Onun aracılığı ile ortamı yumuşatabileceklerini düşünüyorlardı. Görüşmelerin neticesinde Kurayza oğulları, efslilerin lideri Saad bin Muaz'ın aralarında hakemlik yapmasını kabul ettiler. Saad bin Muaz ise o esnada Hendek Savaşı'nda kolundan aldığı ağır yaranın tedavisiyle meşguldü. Mescitte bir sağlık çadırı kurulmuş, tıp konusunda bilgili Rüfeide isimli hanım sahabi onu tedavi etmeye çalışıyor, peygamberimiz de Saad'ın sağlık durumuyla yakından ilgileniyordu. Rüfeide Hatun, müsaaden var mı, girebilir miyiz? Buyurun tabi, girebilirsiniz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Maşallah, seni iyi gördüm Saad. Nasılsın? Hamdolsun. Allah'tan gelene boynumuz kıldan incedir. Amin Allah sana sıhhat ve afiyet versin. Beni sana peygamberimiz gönderdi. Senden bir ricası var. <gülüyor> Rica ne demek? Emresin, başımla beraber. Kurayza oğullarıyla anlaşma yapılacak. Onlar senin kabilenle araları iyi olduğu için sizden bir hakem istemişler. Peygamber Efendimiz de senin onlarla görüşerek haklarında hüküm vermeni uygun gördü. Ne? Ben mi hüküm vereceğim? Evet. Peygamberimiz bu işi sana havale etti. Bilemiyorum. Ya verdiğim hüküm Allah'ın ve peygamberinin rızasına uygun olmazsa? Korkma... Sen bu işi başarabilecek olmasan peygamberimiz böyle bir görev vermezdi. Tamam. Allah yardımcımız olsun. Şimdi sen biraz dinlen. Birazdan peygamberimiz seni götürmeye gelecek. Allah güç kuvvet versin. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağda götürecekseniz çok dikkatli olmalısınız. Ben de sana onu soracaktım Rüfeeda Hatun. Yanında konuşmak istemedim. Nasıl buluyorsun durumu? Hayati tehlikesi geçmiş değil. Yarası ağır. Sık sık kanaması oluyor. Allah'ın ne takdir ettiğini bilemeyiz. Ama ben endişeliyim. Peygamberimizin durumun ehemmiyetinden haberi var mı? Evet. Her gün ziyaret ediyor. Daha bu sabah durumu hakkında bilgi verdim. Allah şifalar ihsan etsin. İyileşiyor gibi gelmişti bana. Götürürken bizzat refakat edeceğim. Nelere dikkat etmem gerektiğini sen bana anlat. Peki, öncelikle sarsmamaya dikkat edeceksiniz. Başına dikkat edin, sarsılmasın. Saat için özel bir sedye hazırlandı ona yatırılarak peygamberimizin yanına getirildi. Saadın geldiğini görünce Rasulullah kalkın ve büyüğünüzü karşılayın dedi. Ashab-ı kiram da dikkatle onu yere indirdiler. Sa'd, işte kabilen evs. Hepsi eski Kurayza Kurayzao'ları hakkında hükmünü vermen için seni yetkili kıldı. O zaman Sa'd'ın Allah yolunda hiç kimsenin kınamasına kulak asmayacağı gün gelmiştir. Peygamberimiz Yahudileri kastederek Sade, şunlar senin hükmüne teslim olmayı kabul etti. Onlar hakkındaki hükmünü bana açıkla, dedi. Ya Resulallah, hüküm vermeye Allah ve Resulü daha layıktır. İyi biliyorum ki Allah onların hakkında sana bir emir vermiştir. Sen Allah'ın emrettiği şekilde hükmet. Peygamberimiz, onlar hakkında hüküm vermeyi Allah sana emretmiştir, deyince... Saad bin Muaz istemeyerek de olsa bu görevi kabul etti. Kabilesine son defa sordu. Onlar hakkında vereceğim hükme razı olacak mısınız? Evet, olacağız. Senin sözün bizim sözümüzdür. Sözüm, sözüm, sözüm, sözüm, Erman senindir. Saad bin Muaz Yahudilerin yanına gitti. Onları yaptıklarının cezası Tevrat'ta neyse onunla cezalandırmaya karar verdi. Verdiği hükme göre ihanet edenler bunun bedelini canlarıyla ödediler. Kurayza oğullarının cezalandırılmasından sonra Sa'd bin Muaz yine tedaviye alındı. Yarası kötüleşmişti. Peygamberimiz onun durumunun ağırlaştığını bildiği için sabahı zor etmiş, kalktığında eşi Hazreti Ayşe'ye bu endişesinden bahsetmişti. O sabah mescitte bulunanlar yürekleri burkan bir sahneye şahit oldular. O ne? Ne ne? Şu çadırın altından bir şey akıyor. Aman yarabbi bu kan. Rüfeide Hatun'a haber verin hemen. Şimdi girdi çadıra. Sad'ın kanaması varmış. Bu kadar kan kaybına kim dayanabilir? Peygamberimize haber verdiler. Şu hızla gelen o değil mi? Evet o. O. Resulullah içeri girince Saadın başını tutup dizine koydu. Üzerine beyaz bir örtü örttürdü. Saat artık sekerat haline girmişti. Peygamberimiz bir yandan Saadın başını okşarken bir yandan da Ey Allah'ım! Saat Resul'ünü tasdik etti ve senin yolunda cihad etti. Bu yolda vazifesini yaptı. Ruhlarını kolayca alıp manevi huzuruna kabul buyurduğun kulların arasında onun da ruhunu kolayca al ve huzuruna kabul buyur diye dua ediyordu. Saat gözlerini Resulullah'ın mübarek yüzüne kilitlemişti. Son sözleri şunlar oldu. Sana selam olsun ya Resulallah. Ben senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim. <Gülüyor> ya,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 bu acının ecrini senden diliyorum. Yavrum, yavrum, oğlum, oğlum. Ya Rabbi, sabır ihsan et. Ya Rabbi. Şimdi herkesin kulaklarında Sadin yaralandığı zaman yaptığı o dua yankılanıyordu. Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak, Beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak Çünkü Resulüne işkence eden Ona kötülük eden Onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o adamlarla savaşmak istediğim kadar istediğim başka bir şey yoktur Ey Allah'ım Eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarla kalacaksa Aldığım yarayı benim için şehitliğe sebep kıl Beni huzuruna al fakat Kurayz oğullarının cezalandırıldığını görmeden de benim canımı alma. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim. Asrı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. İzhanet İşleri Başkanlığı sundu.